Bazı bidat tehlikemseler yaptıkları şeriatsız işlere karşı çıkanlara Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam kıssasını anlatıp onları kandırmaya çalışıyor. Bu kıssadan ne anlamalıyız? Bu kıssadan soruyu yönelten takipçimiz böyle sormuş. Mürşide itiraz edilmez sonucu çıkar mı? Lütfen tefsirini söyler misiniz? Buhar'da uzun bir hadis var Buhar-ı Şerif'te. Hazreti Musa Aleyhisselam kendinden daha alim var mı bunu merak ediyor. Allah Teala da Hızır Aleyhisselam işaret ediyor. Gidiyor onunla buluşmaya. Kur'an-ı Kerim bize olayı uzun anlatıyor. Şimdi burada şurası önemli. Feveceda abden min ibadina ataynahu rahmeten min indina ve allamnahu min ladunnâ ilme. Allahu Teala Hazreti Hızır Aleyhisselam'a katından ilim veriyor. Peki ona gönderdiği de kim? Peygamber Musa aleyhisselam ona vahyetti. Peki bizim mürşid dediğimiz ona vahiy geliyor mu? Gelmiyor. Peki onun mürşid olduğu nereden anlayacağız? Kur'an-ı Kerime, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini ittibadan anlayacağız. Eğer ittibası varsa o zaman hakikaten bu irşad ediyordur, yol gösteriyordur. Fakat eğer böyle bir şey yoksa, yok efendim, onda bunu arayamayız dersek o zaman dalalettir bu bu felakettir yani orada bir peygamber var peygamber Allah Teala vahyediyor gittiği de Hızır Aleyhisselam Hıdır Aleyhisselam veya halk ifadesi Hıdır Aleyhisselam peki Rabbim de ona kadından ilim verdiğini söylüyor peki onun şunun bunun için böyle bir ifade var mı böyle bir ibare var mı elbette ilham var ama ilhamı kime geldiğini ben bilmiyorum ki sen de bilmiyorsun peki tasavvufun büyükleri meşakiram hazaratı ne buyuruyorlar bize gelen her şeyi iki şahide sorarız biri Kur'an-ı Kerim diğeri Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti Kur'an-ı Kerime sünnet seniye bir şey uymuyorsa o dalalettir o sapıklıktır uymayacaklar kardeşim yani o mürşid değildir müfsittir o zaman yani bir adam var Söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor, sünnet seni uymuyor, muhalif, işte kadın erkek karışık, öyle meclisler vesaire. orada irşat yok. Orada ne var? İfsat var. Eğer orada bu tür ifadelerden dolayı bir kardeşim itaat ederse, kıyamette bunun hesabını veremez. Şanakşıben Hazretleri ne buyuruyor? En büyük keramet Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine ittibadır. Nokta kardeşim. Tasab budur işte. Büyük zatlara bakın, İmam-ı bakın, Abdülhalik Gücdevaniler, Ubeydullah-ı bunlar büyük adamlar. Büyük adamlar, büyük işler yaptılar. Onların adının anıldığı yere Allah'ın inayetiyle, Rabbim lütfuyla rahmet gelir. Ama ne vardır? Onları büyüten nedir? Kur'an-ı Hakim'e ittiba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muazez yoluna, kayıtsız şartsız teslimiyet. Bunun ötesi hurafedir kardeş.